Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, şu sıralar Karadeniz'de Kafkasör'deki gür ormanların arasında küçük bir gezi parkını andıran manzaralar var. Artvin Kafkasör'de ağaçların arasında kurulan yüzlerce çadırda insanlar doğayı ve tehditleri yerinde tanıma fırsatı buluyor. Çocuklar için açılan Metin Lokumcu Kütüphanesi, Fotoğraf Otoriyesi, Doğa Söyleşileri, Bol Bol Karadeniz Müziği. Karadeniz İsyandadır Platformu ve Artvin Çevre Platformu'nun düzenlediği ekoloji kampına yaklaşık 300 kişi katılıyor. Kampta her gün farklı bir program var. Bir gün maden sahalarının yaptığı tahribat, başka bir gün Hester ve Karadeniz'in durumu konuşuluyor, tartışılıyor. Serkan Ocağ'ın radikalde yer alan haberine göre kazanılan tüm davalara rağmen, Karadeniz'in eşsiz güzellikteki doğasında Hester ve madenler açılmaya devam ediyor. Kampta çevre avukatı Yakup Okumuşoğlu açılan davalar hakkında bilgiler verdi. Bugüne kadar 70-80 çevre davası açtığını belirten Okumuşoğlu, davaların çoğunu kazandıklarını ancak projeleri engelleyemediklerini anlattı. Okumuşoğlu en son Zonguldak'taki bir termik santrali dava açtık. 15 bin lira bilirkişi ücreti istediler. Yargı pahalı, köylü fakir, para yok. Davaları kazanıyor ancak yeni çeliler alınıyor. Proje devam ediyor diye konuştu. Devamında bir HES projesini davalarla tamamen durdurabilmek için ortalama 50-60 bin lira gerekiyor. Bir vadide bir HES yok. Sadece Solaklı Vadisi'nde 36 proje var. Hangi köylünün gücü buna yeter? Biz bu davaları kaybetsek de geleceği kazanıyoruz. Bundan 15 yıl sonra HES'leri, madenleri bu kadar rahat yapıp doğayı tahrip edemeyecekler. 15 yıl önce miting yapacak 7 kişi olmazdı. Şimdi köylerde mitingler yapılıyor. İnsanlar mücadeleyi öğreniyor, örgütleniyor ve korkmuyor dedi. Artvin'deki sivil toplum örgütlerinin de desteklediği 17 Ağustos'ta başlayan kamp 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Hatay'da engelli çocukların da erişimine uygun bir dünya çocukları ekolojik parkı yapıldı. Hatay'da kamp dışında yaşayan Suriyeli aileler için insani yardım çalışmalarını sürdüren Hayata Destek Derneği, Altınözü ilçesinde yaşayan çocuklar için Türkiye'nin ilk ekolojik parkı Bir Dünya Çocukları Parkı'nı inşa etti. Bir dünyanın çocukları için hep birlikte kendilerine ve doğaya zarar vermeden üretebilecekleri, yeniden kullanıma örnek olabilecekleri bir alan oluşturmayı hedefleyen park projesiyle, Suriyeli ve Türkiyeli çocukların birlikte oynayabilecekleri, beraberce aktivitelere katılabilecekleri bir alan oluşturuldu. Yeşil Gazete'nin haberine göre parkın mimarı Fikriye Pelin Kurtulvacık. Projesini oluştururken çocukların da görüşlerini aldı. Kısıtlı bütçe ile ekolojik bir parkın hangi ilkeler izlenerek yapılabileceğini gösteren parkta reuse yani tekrar kullanım örnekleri bulunuyor. Parkın içindeki ahşap ev Antakya'dan toparlanan ikinci el paletlerin kullanımı ile yapıldı. Mekana tekerlekli sandalyeye çocukların da girebilmesi için platform kuruldu. Çocuk oyun alanının üç tarafını çevreleyen taş duvar için altın özünden başka bir parkın yıkılan duvarlarından Arta kalan taşlar kullanıldı. Taştan duvar örülmesi için altın özünden bir usta bulunmasına özen gösterildi. Park alanının doğal eğimi kullanılarak yapılan merdiven ve kaydıraklar tekerlekli sandalyeyle gelen çocukların keyfine varmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Evet çocuklar için bir ekolojik park. Bir ürkütücü haberle devam edelim. İzmir ve İstanbul sular altında kalabilir. Yeni bir araştırmaya göre 2050 yılında Su baskınlarının İstanbul'a 13 milyon, İzmir'e 7 milyon dolar zarar vereceği hesaplanıyor. İklim değişikliği ve etkileri konusunda dünyanın en önemli bilimsel yayın organı olan Nature Climate Change dergisinde yayınlanan bir makale, iklim değişikliğinin tüm dünyadaki kıyı şehirlerine etkisini inceledi. Bu araştırmaya göre kısa vadede acil önlemler alınmadığı takdirde büyük zarar görecek dünyadaki ilk 10 şehir arasında İstanbul ve İzmir var. Dünya Bankası, OECD, Middlesex Üniversitesi ve University of Southampton işbirliğiyle yapılan bu çalışma dünyadaki önemli 136 deniz kenarındaki büyük şehri inceliyor. Bu araştırmaya göre 2005 yılında bu 136 şehrin su baskınları nedeniyle gördüğü hasar 6 milyar dolarken iklim değişikliğinin getireceği deniz seviyesindeki yükselmeye karşı önlem alınmazsa 2050 yılında bu hasarın 52 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Yani neredeyse ona katlanıyor. İklim değişikliğinin getireceği deniz seviyesindeki yükselmeye şimdiden önlem alınmayacak olursa, bunun getireceği ek riskler açısından yapılan ilk 10 şehre bir bakalım. Sırasıyla Mısır'daki İskenderiye, Kolombiya'daki Barranquilla, İtalya'daki Napoli, Japonya'daki Sapporo, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santa Domingo, Lübnan'daki Beyrut, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Houston, Türkiye'de ise İstanbul, daha sonra Endonezya'nın Jakarta'sı ve onuncu da yine bizim güzel İzmir'imiz. Yani şimdiden deniz seviyesindeki yükselmeye önlem alınmazsa Türkiye nüfusunun yaklaşık %20'sini barındıran bir bölge su baskınları açısından 2050 yılında dünyanın en riskli bölgelerinden biri haline gelecek. Eğer deniz seviyesi 40 santimetre yükselecek olursa bu zarar İstanbul için senelik 1746 milyar dolara, İzmir içinse 997 milyon dolara yükseliyor. İstanbul'u 45.3, İzmir'i ise 43.1 santimetre yükseklikte bir koruma duvarı ile çevirerek deniz seviyesindeki artışı korumak mümkün. Ancak bu durumda bile İstanbul'u bekleyen senelik zarar 29 milyon dolar, İzmir'i bekleyen ise 14 milyon dolar olarak hesaplanmış. Anlaşılan o ki Doğa kendisini hiçe sayılarak kazanılan paraları geri alacak. Geç olmadan harekete geçilmesi umuduyla yeşil ve barış dolu bir gezegendiriyorum. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil.